İenile kummin hunevi Ru ve beşir. O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanız emretti. De ki Şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyeceğim. وأن يستغفروا ربكم ثم تبو إليه يمتيعكم متاعا حسنا يمتيعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمو ويؤتى كل الذي فضل فضله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 Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. İlâllâhi mergi'ukum ve huve 'ala kulli şeyin kadîr. Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter. Elâ innehum yethnîr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 وَمَا مِنْ دابة فِي الارض إلا عَلَى الله رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مبين. Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah,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 وَلَا اِنْ اَخْحَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْدِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِي يَسْتَهْزِئُونَ ki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 <gülüyor> Yine and ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak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 وَوَاقِعٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَئِنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 her şeye vekildir. Em yakulun aftarahu kul fe atu bi aşri suverin mitlihi <Sessizlik> mufterayâtin ve da'u men istata'tum ve men istata'tum min dûnillâhi in kuntum sâdiqin.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 Olaik al-ladin, hepsi Allah'ın kullarıdır. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Hepsi Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. E famen kana ala baynatin min Rabbihi ve titluhu shahidun minhu ve min qablihi kitab Musa ve min qablihi kitab Musa imamen ve rahme أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğritmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler. Olaik lem ykunu mu'jizin fi al ve ma kana lhum min dounillahi min auliya yuzaafu lhum al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 Ulaikellezinin hasirun enfeshum ve İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeylerde kendilerinden kaybolup gitmiştir. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآفِرَةِ هُمُ Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَخْبَتُونَ ile rabbihim ulaiike ashabul cennet ulaiike ashabul cennet hum fiha halidun iman edip salih amel işleyenlere ve rablerine gönülden bağlananlara gelince işte onlar cennetliklerdir onlar Orada ebedi olarak kalacaklardır. Meselul fariqun kel Hal Bu iki grubun hali kör ve sağırla,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 Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi. Fa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basaran mithlana wa ma naraka tattaba'uka illa hum iraduna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 ''Basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz.'' Dediler. ''Quale ya kavmi eraeytum in kuntu ala beynetim min rabbi ve atani rahmeten min indihi fa ummiyet aleykum.'' فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Nuh dedi ki, Ey tamim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir deliyle dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de, size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde,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 Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْطَرَتْتُهُمْ اَفَلَا Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam beni Allah'a karşı kim savunur? siz hiç düşünmüyor musunuz vel aekulu lekum indi hoza inallahi ve la alemul gayb ve la eku inni melk ve اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرين اعيونكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في انفسهم إن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 Yoksa, Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen ki, eğer onu uydurmuşsam, suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.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 çünkü onlar mutlaka bu olacaklardır. Ve onlar gemi yaparlar ve her geçtiği yerde kavminden bir kısmı alay ederdi. Dedi ki: "Siz alay ederseniz,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 kul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ehlek illa nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a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 "Ola seawi, ila jebli, yacımoni min alma. Ola, la el yom min amri Allahı illa min rahim. Vahal binehüm al mowj, fakar min Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi.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 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِهِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut ve ey gök, sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide, cü oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.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 Ve sen hakimlerin hakimisin dedi. قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنِّي اَعِذُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 Dien Ona denizdi ki. Ey Nuh! Bizden sana ve seninle beraber olanlardan türüyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerleyin. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır. TİLKA <türüle> MIN إِلَّا الْقَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا تَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 o يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِ غَيْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُونَ kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin.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 üshedu Allah ve üshedu anibari umm ma tushricon, mil donhe fakid doni jami an, Biz sana sadece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 Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular. وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً أَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Ve ila Semud أخاهم Salih قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله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 قالوا هو صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتى هانا اتى نعبد ما يعبد في شك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 قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِمْ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهِ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ Salih dedi ki Ey kavmim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 وَقَوْمِ هَٰذِهِ النَّاقَةِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا بِسُوءٍ وَلَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 وَأَخَذَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا ثَمُودَ رَبَّهُمْ أَلَا edenleri korkunç bir gürültü yakaladı.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 et rusuluna ibrahim bil busra kalu selam an kal selam ola selam fe ma labe an jae andolsun ki elçilerimiz müjde ile ibrahime geldiler ve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 ime fe yaqub İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakup'u müjdeledik. "Söyledi: "Ya Wei'le, A Alid ve ben agjuz, ve bu Ali şeyh. İn, n, h, a, d, l, şey, n, a, İbrahim'in hanımı: "Vay başıma gelenler. Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu." şaşırtıcı bir şeydir dedi. O aleu etacabin min emrillah rahmatullah ve berakatuhu aleykum ehlel beyt innehu hamidun mecid Elçiler dediler ki Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun?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 kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı. İn İbrahim el halim evâhumunîb. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Ye İbrahim'ü a'riz an hâzâ innehû kad Rabbik ve innehum âtihim azâbun gayr merdûd Elçilerimiz Ey İbrahim bundan vazgeç Rabbinin emri gelmiştir şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler. Velemme caet Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı.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 Sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi. قَالُوا يَا لُوتُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ Fa asr b ahlak b tıgım min alayl ve la yelteft min kum ahd illa muratak innu ma acabhum inna melekler dediler ki.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 Velia Medyana ekrarım Şuayba. "Allah'ı ebedi olarak kullarınızdan kurtaracak."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 Ey kâmin, Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Beqiyyetullahi khayrun lekum in kuntum mu'minin. Ve ma ana aleykum bi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 o an nef'al fi emwalina ma nasha'u innaka la entel halimur رشيد Medyen halkı ey shuay babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor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 Ağozu belli Allah min al Vya, kûm, la yâjermen nkom shiqaqi, eyni yüsibekum, mîslu ma, acab kûm Nûh, ou kûm Hûd, ou kûm Salih, vma kûm Lût min kum dedi ki.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 İnne Rabbi Rahimun ve Dud. Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever. Qalu ya Şuaybu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu ve inna lanaraka fiina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 Senin bize göre bir itibarında yoktur, dediler. Olaya, qom-e rahmi, azu'aleykum, min Allahi ve takhdumuhu ve İnne Rabbi bima tağmalun muhiq.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 فأأمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها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 Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti. Ve elbette Musa'yı ayetlerimizle ve açık bir <gülüyor> iktidarla Firavun ve kavmine gönderdik. Firavun'un emrine uydular. Firavun'un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 يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ Firavun, kıyamet günü kaminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir. وَاُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً الْقِيَامَةِ bişerriful <gülüyor> merfud onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır velike min anba el kuran qussuhu aleyke minha qaimun ve hasid Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılardır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da sininip gitmiştir. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا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 Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir. İn fi dalik ala ayet aliman kafag zaba alakhirah, dalik yomum <gülüyor> majmoullahun ve dalik yomum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 Yevme yeti la tekellamu nefsun illa bi'iznihi. Femenhum saqiyun ve O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbah, bir kısmı da mutludur. Famma ladin shqu, f fil nair lhom ve shihiq. Bedbahat olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır. Khalidin fiha ma damat il semawat ve al-ardu illa ma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 Ma yabdun illa kma yabdü abâhum min qabl. Ve inna le muwffuhum nisibhum غير Ey Muhammed, şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar.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 Beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür. وَلَا <gülüyor> تَرْكَنُوا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 Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür. Vasbir fe inna Allah la yudi'u ecra'l Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.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 Yoksa Rabbin halkı islah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ